tick my brain my nöro felsefe Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürbit. Dünaydın efendim. Hepinize iyi günler dileyerek Açık Bey'in programını başlatıyorum. Bugün yalnız olacağım Hakan Gürbit'in geçerli bir mazereti dolayısıyla... E, yalnız yapmaya çalışacağım programı Tabii her şeyden önce e, iletişim adresimizi e, tekrar ederek başlayayım açık beyin et bu adresin tekrarı gerçekten yararlı oluyor Çünkü her kayıttan sonra Daha doğrusu programın her yayınlanmasından sonra e, merakla Gmail adresimize baktığımda çoğunlukla e, bir izleyicimizin, dinleyicimizin e, yorumlarıyla e, sorularıyla karşılaşıyoruz. Açıkmayın at gmail.com ee, <gülüyor> Bugün bir dosya açmak istiyorum e, izninizle. E, dosyanın adı e, boş levha ya da boş sayfa. E, bu e, değime Yakın olanlar hemen anımsayacaklardır. Bir ucu felsefede, bir ucu davranış bilimlerinde ve en son ucu da beyin bilimlerinde olan bir kavram, boş lefa kavramı. Şöyle başlamak istiyorum. Felsefede ve daha sonrasında da davranış bilimleri içinde İnsan zihniyle ilgili boş levha ya da boş sayfa olarak adlandırılan bir kuram var. Bu kuram felsefede insanın doğarken boş ya da tabiri caizse sıfırdan bir zihin yapısıyla doğduğunu iddia eden deneyci okulun temel kuramı. Ve öncelikli olarak da 1632 ...1704 yılları arasında yaşamış olan filozof John Locke'a Locke atfediliyor. Psikolojide ise, davranış bilimlerinde ise bunun karşılığı davranışçı okuldur. Daha sonra <gülüyor> başlamasına rağmen diye takipçisi olmuştur. Ee, sosyal bilimleri, davranış bilimleri izlediği için ee, zaman içinde daha sonra ortaya çıkan yansıması... ...davranışçı okuldur. Ben... E, ...bu programda... ...öncelikle dosyayı açarken... ...bir kitabı anarak... ...bir kitap nedeniyle... ...bu kavram ve yansımalarını... E, ...ele almaya çalışacağım. E, daha sonra ise... ...boş levha kavramının... ...hayata yansımalarını... ...ve sonradan nörobilimin... ...boş levhaya nasıl baktığını... E, ...örneklemeye... ...çalışacağım. Tabii ki kolaylıkla anlayabileceğiniz gibi bir programın boyutları böyle bir dosyanın sunulması için yetmeyebilir. Devam edeceğiz daha önceki dosyalarımızda olduğu gibi. Denilebilir ki en azından binlerce yıldır insanın varlığına ve yapısına yönelik bir anlama çabası yine tabiri caizse <gülüyor> takıntısı var. Hangisine bakarsak bakalım mitolojide, dinlerde, felsefede ve bilimde bu çabayı bu takıntıyı görürüz. Anlam yükleme ve yakıştırma konusunda da her birinden farklı açıklamalar gelmiştir bu alanlarda. Bu açıklamalar ve yorumlar her ne kadar zamansallık ya da öncelik sonralık ilişkisi hatta tez antitez ilişkisi gösterseler de sonra gelen anlayışlar öncekilerin alanını sınırlamış olsa bile varlıklarını birlikte sürdürmüşlerdir. Günümüzde örneğin yaratılış ve evrim düşüncelerinin birlikte var olmasını, var olmayı sürdürmeleri gibi. Bu bilgilerin varoluş tarzı fizik bilimlerindeki bilgilerin varoluş tarzından ile farklıdır. Fizik bilimlerindeki ilerleme hep bir önceki bilgiyi yanlışlayarak geride bırakarak gelişirken, sosyal bilimler ve davranış bilimlerinde her zaman aynı şey olmamaktadır. Bir örnek vermek gerekirse, bir zamanlar beynin fiziksel olarak embe basma tulumbası gibi çalıştığına inanılıyordu. Daha sonra elektriğin keşfiyle beyin hücrelerinin elektriksel güç e, taşıdıkları ve beynin elektrik kuramı üzerinden işlediğine inanıldı. Daha sonra kimyasal maddeler keşfedildi ve sinir sistemi içindeki e, bu kimyasallarının sinir sistemi içindeki çalışmaları ve alışverişlerinin önemli olduğu anlaşıldı. Ve elektrik akımının e, ...beyin içinde düzenlenmesinde. E, daha sonra da... ...örneğin bir bilgisayar modeli geldi. Bütün bunlar olurken... ...yüzyıllar boyunca... ...zihnin doğuştan... ...boş mu... ...yoksa bir takım özellikler içererek mi... ...oluştuğu konuları... ...hep tartışıldı. Hala da tartışılıyor. Hala her iki görüşe inananlar... ...bilim dünyasında ve popüler dünyada, popüler bilgi dünyasında birlikte yaşıyor. Bunun nedeni, zihnin ve belleğin yeni bir şey öğrendikten sonra, eskiden öğrenilenleri silmemesi, aksine eskiden öğrenilenleri bir kaynak olarak kullanmasıdır. İnsan belleğinin yapılanma modeli de aynen budur. İnsan zihninin bu özelliği, Farklı görüşlerin ve inançların bir arada yaşamasını sağlamaktadır. Bunun en son örneği insan davranışlarının kökenli açıklamada zihnin sıfırdan planlanabileceğini ve her şeyin ona dışarıdan eğitim ve çevre yoluyla öğretilebileceğini savunan davranışçılıkla zihnin doğuştan bazı belirlemelerle ve kapasitelerle oluştuğunu, ...ve bunların biyolojik bir kökeninin olduğunu savunan kognitif nörobilimin bir arada yaşamasıdır. Bunlardan davranışçılık bilimsel açıdan çoktan aşılmış olan boş lefa düşüncesine dayandığı halde hala, hala popülerdir. Ben şimdi size e, girişte sözünü ettiğim e, kitaptan söz etmek istiyorum... Ve konuya da biraz oradan başlamak istiyorum. Sözünü edeceğim kitap, Stephen Pinker'ın The Blank Slate, The Modern Denial of Human Nature. Boş sayfa, insan doğasının modern inkarı olarak Mehmet Doğan'ın çevirisiyle Eylül 2010'da Boğaziçi Üniversitesi yayınları arasından yayınlanan bir kitap. Yazar Steven Pinker, nörobilimle uğraşanların çok yakından <gülüyor> tanıdığı bir araştırmacı, Harvard Psikoloji Bölümü ve ee, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü öğretim üyelerinden görsel algı ve dil alanlarında yaptığı araştırmalarla tanınıyor. How the Mind Works, Zihin Nasıl Çalışır, The Language Instinct, İçgüdüsel Dilimiz isimli kitapları var. Kitap, geçen yüzyılda birçok aydının kabul ettiği ve zihnin doğuştan gelen özellikleri barındırmadığını söyleyen boş sayfa öğretisinin insanlık dediğimiz ortak değerlerimizi ve bireysel tercihlerimizi inkar ettiği fikrinden yola çıkarak boş sayfacıların Toplumsal sorunları <gülüyor> nesnel bir şekilde çözünlemek yerine avutucu sloganlarla yetindiklerini, siyaset, şiddet, çocuk yetiştirme ve sanat anlayışlarımızı çarpıttığını savunuyor. Diğer bir ifadeyle modernizmin kültür ve dış dünya bazlı insan anlayışı yerine bilim ve sağduyuya dayalı insan doğası anlayışını savunuyor. İsterseniz önce boş sayfa kuramının anlayışlarımıza ve davranışlarımıza nedenli derin biçimde nüfuz ettiğine bakalım. Herkesin insan doğasına dair bir düşüncesi ve kuramı vardır. Herkesin çevresindeki insanların davranışını önceden tahmin etmesi gerekir ki bu da insanların bir arada ve saat gibi çalışmasını neyin sağladığı hakkında hepimizin kuramsal kuramlara ihtiyaç duyduğu anlamına gelir. Ee, boş sayfa kitabı birinci kısım, birinci cümle bu şekildeydi. Ve Pinker'den devam ederek ben okumaya çalışacağım. Zımnen kabul edilmiş insan doğası kuramı yani... Davranışların sebebinin, düşünceler ve duygular olduğu fikri, bizlerin insanlara dair düşünme şeklimizin derinliklerine gömülüdür. Kendi zihinlerimizi izleyip, diğer insanların bize benzediğini varsayarak, bu kuramın içini doldurur ve insanların davranışlarını gözleyerek de genellemelerde bulunuruz. Ayrıca içinde bulunduğumuz entelektüel ortamdan, yani konusunda yetkili kişilerin uzmanlığından ve gündelik, gündelik hayata dair bilgilerimizden bir takım fikirler de alıp bunları kendi doğa, insan doğası kuranımıza ekleriz. İnsan doğası hakkındaki kuranımız hayatlarımızdaki birçok şeyin pınarıdır. İkna etmek veya tehditler savurmak, bilgilendirmek. Veya aldatmak istediğimiz zaman bu kurama danışırız. Bu kuram evliliklerimizi nasıl besleyip büyüteceğimize, çocuklarımızı nasıl büyüteceğimize ve kendi davranışlarımızı nasıl kontrol edeceğimize dair bizlere tavsiyeler sunar. Bu kuramın öğrenmeyle ilgili varsayımları eğitim politikamıza, güdülerle ilgili varsayımları ise ekonomi, hukuk ve suç politikalarımıza Üstelik bu kuram bir yandan da insanların neleri kolay başarabileceğini, neleri başarmak için illa acı çekip fedakarlıkta bulunması gerektiğini, neleri de asla başaramayacağını betimlediği için değerlerimizi etkilemektedir. Birey ve toplum olarak ne için mücadele etmemizin mantıklı olduğuna dair inancımızı yönlendirir. İnsan doğasına dair birbirine rakip kuranlar farklı yaşam yöntemleri ve farklı siyasal sistemler tarafından dokunarak örülmüş bu kuranlar tarihin akıcı akışı boyunca nice ihtilafın kaynağı olmuştur. Binlerce yıl boyunca insan doğasına dair başlıca kuranlar dinden kaynaklanmıştır. Örneğin Musevi Hristiyan geleneği günümüzde biyoloji, ve psikolojinin ilgilendiği birçok mesele için açıklamalar önermektedir. İnsanlar Tanrı'nın suretinde yaratılmıştır ve hayvanlarla iletli değillerdir. Tekvin 1'e 26 Kadınlar erkeklerden türetilmiştir ve erkekler tarafından yönetilmek onların kaderidir. Tekvin 3'e 16 Zihin maddesi olmayan, zihin maddesi olmayan bir tözdür. Hiçbir fiziksel yapıda bulunmayacak güçlere sahiptir ve beden ölse dahi varlığını sürdürür. Zihin çeşitli birleşenlerden meydana gelmiştir ki bunlara ahlak duygusu, sevme becerisi, bir eylemin iyilik kavramı ideallerine uyup uymadığını anlamaya dair bir muhakeme yeteneği ve nasıl davranılacağını seçen bir karar verme yetisi de dahildir. Karar verme yetisi, sebep sonuç ilişkisinin yasalarıyla sınırlandırılmamış olsa bile, günahı seçmek konusunda doğuştan gelen bir eğilime sahiptir. Bilişsel ve algısal yetilerimiz düzgün çalışır, çünkü Tanrı bundan içine gerçekliğe uygun idealler yerleştirmiş ve ayrıca bunların dış dünyayla bağlantılı olarak işlemesini sağlamıştır. Siyinsel sağlığa sahip olmak için Tanrı'nın amacının farkında olmak, iyiliği seçip günahtan uzak durmak, Tanrı'yı sevmek ve Tanrı'dan ötürü de insanları sevmek gerekir. Musevi Hristiyan Kurumu, Kuramı, Kitabı Mukaddes'te anlatılan olaylara dayanmaktadır. İnsan zihninin, hayvanların zihniyle ortak hiçbir noktasının olmadığını, zaten Kitab-ı Mukaddes'in, İnsanların diğer canlılardan ayrı yaratıldığını söylemesinden biliyoruz. Kadınların tasarımının, erkeklerin tasarımına dayandığı ise, kadınların e, yaratılmasıyla ilgili bölümde, Havva'nın Adem'in kaburgasından yaratıldığını söylenmesiyle biliyoruz. Tekvin 2'ye 22. İnsanların verdiği kararların, belli bir sebebin kaçınılmaz sonuçları olamayacağını, tahmin edebiliriz. Çünkü Tanrı, bilgelik ağacının meyvesini yemeleri eyleminden Havva ve Adem'i sorumlu tutmuştur. Ve bu da aslında başka türlü bir seçim yap yapabilecekleri anlamına da gelmektedir. Havva'nın itaat etmemesinin cezası olarak da kadınlar erkekler altında ezilmektedir. Ayrıca kadınlar ve erkekler bu ilk çiftin günahkarlığını da miras almışlardır. ABD'de insan doğasına dair en popüler kuram hala bu Musevi Hristiyan anlayışıdır. Son anketlere göre Amerikalıların %76'sı kitabın mukaddesteki yaratılış anlatımına %79'u bahsedilen mucizelerin gerçekten meydana geldiğine Yüzde yediştiği meleklere, şeytana ve diğer maddesel olmayan varlıklara, yüzde yedisi ölümden sonra yaşama inanırken, sadece yüzde on beşi Darwin'in evrim kuramının kuramının yer küredeki insan yaşamının kökenine dair en iyi açıklama olduğunu düşünüyor. Sadece siyasetçiler bu dinsel kuramı açık açık kucaklarken, merkezde yer alan hiçbir siyasetçi halkın gözü önünde bu kuramla çelişecek söylemlerde bulunmaya cesaret edemez. Fakat kozmoloji, jeoloji, biyoloji ve arkeoloji gibi modern bilimlerin anlattıkları, bilimsel eğitimle yoğrulmuş insanların kutsal kitapta geçen yaratılış olayının gerçekleştiğine inanmalarını artık imkansız hale getirmiştir. Sonuç olarak insan doğasına dair Musevi Hristiyan Kuramı, günümüz akademisyen, gazeteci, sosyal analist ve aydınlarının büyük bölümü tarafından açıkça onaylanmamaktadır. Bununla birlikte her topluma bir insan doğası kuramı da gereklidir. Ve bizim ana entelektüel mecramız da başka bir kurama odaklanmıştır. Bu kuram nadiren övülür veya açıkça kucaklanır. Fakat birçok inancın ve siyasetin temelinde bu kuran bulunmaktadır. Bertrand Russell şöyle yazmıştır. Nereye giderse gitsin her insan kendisini rahat ettiren bir inançlar bulutu tarafından sarmalanır. Ve bu, bu, bu bulut sıcak bir günde insanın yakasını bırakmayan sinekler gibi onunla birlikte hareket eder. Günümüzün aydınları için söz konusu inançların çoğu psikoloji ve ve toplumsal ilişkiler hakkındadır. Bu inançlara boş sayfa ifadesiyle yani insan zihninin doğuştan gelen bir yapıya sahip olmadığını ve toplumun veya kendimizin isteğiyle üzerine bir şeyler yazılabileceğini söyleyen görüş ile atıfta bulunacağım diyor Pinker. Ve devam ediyor. İnsan doğasına dair bu kuram elinizdeki kitabın konusudur. Tıpkı dinlerin insan doğasına dair bir kuramı içermesi gibi, insan doğası kuramları da dinlerin kimi işlevlerini üstlenmiştir. Ve boş sayfa kuramı da modern entelektüel yaşamın layık dini olmuştur. Değerlerin kaynağı olarak görülmüş bu kuramın aslında bir mucizeye dayandığı, yani karmaşık bir zihnin hiçlikten ortaya çıktığı fikri ise kendisine karşı asla kullanılmamıştır şüpheciler ve bilimciler tarafından bu kurama meydan okunması bazı inananları bir inanç krizine sokarken kimi inananları da sapkınları ve inançsızları hedef alan acımasız saldırılar düzen, düzenlemeye yol açmıştır. Ama ben sahip olduğumuz değerlerin bu boş sayfa kuramının ölümünü de bir şekilde atlatacağını düşünüyorum. Tıpkı birçok dinsel geleneğin bilimden gelen tehditlerle örneğin Kopernik ve Darwin devrimleri gibi önünde sonunda uzlaşmak zorunda kalması gibi. Değerli dostlar gerçekten isterdim ki e, bu e, 600 sayfalık kitabı sizlere satır satır okuyayım ve paylaşayım. E, eminim ki bir kısmınız daha önceden okumuştur. Bir kısmınız bundan sonra okuyacaktır ve bir kısmını da bazı bölümleri benimle paylaşmaya devam edecektir. Burada e, inanılmaz bir entelektüel çabanın e, harmanlanması söz konusudur. Ben kitabın ilerleyen bölümlerine de baktım. Çok etkileyici bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Ve e, dinler tarihinden başlayarak felsefe, sosyal bilimler, fizik bilimleri, Davranış bilimleri ve nihayet kendi alanına gelerek kendisi psikolog ve araştırmalar yapan bir nörobilimci, bütün bu alanları kapsayan bir insan zihni çok etkileyici doğrusu. Steven Pinker'ın zihni bu tür bir çok çok uçlu entelektüel zihin. Değerli dinleyiciler, şimdi bir müzik arası için ben de biraz soluklanmak istiyorum doğrusu. İzninizi isteyeceğim. what's my name my name is our lady of the underground brother what's my name our lady waves, our lady near brother what's my see you're blinded by the sadness of it all But look a little closer Everything will be revealed Look a little closer Asmi e, albümünden dinledik. Our Lady of the Underground. Devam etmek istiyorum değerli e, dostlar. E, başlangıçta anons ettiğim gibi e, benim boş levha e, kuramıyla ilgili planım e, tek pro programlık bir plan değil. Bu plan e, işte girdiğim gibi e, yeri geldiğinde tekbinden pasajlar okuyarak, geri geldiğinde filozoflara doğru giderek ee, tarihsel gelişme ve boş leva kavramının aslında bizim içimize nedenli denli sindiğini yani bilimsel olarak yanlışlanmış olsa bile bugün bizim davranışlarımıza, kimliğimize ne de, nedenli silmiş olduğunu örnekleyip yavaş yavaş oradan ee, davranış bilimlerine ve bizim davranışlarımıza sinmiş olan boş lafa e, kuramı parçacıklarını anıp sonra nörobilimin e, son araştırmaların son beyin araştırmalarının bu boş lafa kuramının na nasıl yanlışlığını gösterdiğini e, örneklemeye çalışacağım. İşin henüz resmi kuram aşamasındayız e, ve biraz bilgi vermek istiyorum bu konuda ben. E, boş lafa Latince bir terim olan tabula rasa'nın aslında boş tablet anlamında gevşek bir çevirisidir diyor Steven Pinker. Genelde filozof John Locke 1632-1704 yılları arasında yaşamış ünlü filozofa atfedilir. Ama Locke aslında farklı bir metafor kullanmıştır diyor. İnsan anlığı üzerine bir deneme adlı kitabındaki o ünlü pasaj söyledir. Diyelim ki zihin bütün özelliklerinden yoksun, hiçbir iddaha barındırmayan bomboş beyaz bir sayfadır. Böyle bir zihin nasıl donatılır? İnsanoğlunun faal ve uçsuz, bucaksız hayal gücünün bu boş sayfaya neredeyse sınırsız bir çeşitlikte resmettiği o engin birikim nereden geliyor? Zihin bütün bu akıl ve bilgi malzemelerini nereden edilmiştir? Buna tek kelimelik bir yanıt vereceğim, deneyimlerden. Locke, insanların matematiksel idealler, ebedi gerçekler ve tanrı anlayışı gibi fikirlere doğuştan sahip olduğunu söyleyen kuramları hedef alıyordu. Onun alternatif olarak sunduğu kuram olan deneyiciliği ise, hem zihnin nasıl çalıştığını söyleyen bir psikoloji kuramı, hem de gerçeği nasıl öğrendiğimiz meselesiyle ilgilenen bir epistemoloji kuramı olarak düşünmüştü. Bu iki hedef, onun siyasal felsefesini harekete geçirmesi için de itici bir güç oldu ve Locke genelde liberal demokrasinin kurucusu olarak onurlandırıldı. Locke, siyasal statüyü koruma amaçlı, Dogmatik gerekçelendirmelere karşı çıkmış, Örneğin kanıtlanmaya gerek olmadığı söylenen kilise yetkisi ve kralların ilahi hakları gibi konulara muhalefet getirmiştir. Toplumsal düzenlemelerin sıfırdan akıl yoluyla belirlenmesi, Bu düzenlemelerin üzerinde herkesin ortak rızasıyla anlaşması ve bunların herkesin ulaşabileceği bilgilere dayanması gerektiğini ileri sürmüştür. İdealar, deneyimlerden filizlendiği ve deneyimler de kişiden kişiye değiştiği için insanların kanunlarında ortaya çıkan farklılıkların sebebi kimilerinin zihni gerçeği kavrama gücü, e, kimilerinin zihni, gerçeği kavrama gücüne sahipken diğerlerinin zihinlerinin kusurlu oluşu değildir. Bunun sebebi iki zihnin farklı geçmişlere sahip olmasıdır. Bu yüzden Söz konusu farkların üzerine baskı kurup bunları örtbas etmek yerine bu farklar hoşgörüyle karşılanmalıdır. Locke'un boş sayfa kavramı aslında aynı zamanda kalıtsal asalet ve aristokrasinin de altını oyuyordu diyor Pinker. Çünkü diğer herkes gibi asillerin zihni de başlangıçta boşsa aristokratlar doğuştan sahip oldukları bir bilgelik taşıdıklarını ya da aristokrasiye doğuştan layık olduklarını iddia edemezlerdi. Lakun söylemi ayrıca kölelik kurumunun da aleyhindeydi. Çünkü köleler artık doğuştan aşağılık ya da boyun eğen kişiler olarak düşünülemezdi. Geçen yüzyılda boş sayfa kuramı sosyal ve beşeri bilimlerin gündemini de belirlemiştir. Göreceğimiz gibi psikoloji bilimi, bütün düşünceleri, duyguları ve davranışları sadece birkaç basit öğrenme mekanizmasıyla açıklamaya çabalamıştır. Sosyal bilimler ise tüm adetleri ve toplumsal düzenlemeleri, çocukların çevrelerinden aldıkları kültür tarafından sosyalleştirilmesiyle, yani kelimeler, imgeler, stereotipler, örnek şahsiyetler, ve ödül ve ceza beklentilerinden oluşan bir sisteme dayanarak açıklamaya girişmiştir. İnsanın düşünce yapısı için doğal görülen duygular, akrabalık, cinsiyet, hastalık, doğa, dünya gibi kavramların oluşturduğu uzun ve gittik ya genişleyen listenin artık icat edildiği ya da toplumsal olarak inşa edildiği söyleniyordu. Boş sayfa kuramı Ayrıca siyasi ve ahlaki inançlar için kutsal bir mesin, metin olarak da hizmet etmiştir. Bu kurama göre ırklar, etnik gruplar, cinsiyetler ve bireyler arasında gördüğümüz bütün farklılıklar doğuştan sahip olan yapılarından değil, deneyimlerindeki farklardan kaynaklanmaktadır. Eğer çocuk yetiştirme tarzını, eğitimini, kültürel ortamı ve toplumsal ödülleri Yeniden düzenleyerek kişinin yaşadığı deneyimleri değiştirirseniz, kişiyi de değiştirebilirsiniz denilmektiydi. Hayata tutunamamak, fakirlik ve antisosyal davranışlar izlah edilebilir. Aslında bunu yapmamak sorumsuzluktur. Bir cinsiyetin ya da etnik grubun dünya doğuştan sahip olunan özelliklerine dayanarak ayrım yapmaya, bunlar arasında ayrım yapmaya kalkışmak, basitçe söylemek gerekirse, ...mantık dışıydı. Boz sayfa kuramına çoğunlukla iki öğreti daha eşlik etmiş... ...ve modern entelektüel yaşantıda bu öğretilerde kutsal bir konum kazanmıştır. Bahsettiğim öğretilerden ilki genelde filozof Jean-Jacques Rousseau'ya atfedilse de... ...aslında John Dryden'ın Dryden 1670'de yayınlanan The Conquest of Granada... Granada'nın Fethi adlı eserinden kaynaklanmaktadır. Doğanın yarattığı ilk insan kadar özgürüm, köleliğin temel yasalarının daha, daha ortaya çıkmadığı, o çağlarda ormanlarda soylu vahşiler koşardı. Avrupalı sömürgecilerin Amerika, Afrika ve ardından Okyanusya'daki yerli halkları keşfetmesiyle birlikte, esinlenilmeye başlanan soylu vahşiler kavramı, doğal hallerindeki insanların bencil olmayan, barışsever, derssiz ve huzurlu olduğu, hırs, endişe ve şiddet gibi hastalıkları uygarlığın ürettiği inancını da içermektedir. 1755'te Russo şöyle yazmıştır. İnsanoğlunun doğuştan zalim olduğu, ve dizginlenmesi için düzenli bir polis sistemine tabi olması gerektiğini söyleyen birçok yazar aslında acele etmişlerdir. Oysa doğası zalimlerin aptallığıyla uygarlaşmış insanın tehlikeli iyilik anlayışına eşit bir mesafe konulduğunda ilkel insan kadar şefkatli hiçbir şey olamaz. Bu durum üzerine ne kadar çok düşünürsek devrimlerin en azından bu hedefi taşımasına, taşımasının gerektiğine ve bunun insanoğlu için en iyi olduğuna, en iyisi olduğuna, ölümcül bir tesadüf dışında hiçbir şeyin insanı bu ilkel durumdan çıkaramayacağını ve halkın iyiliği için de böyle bir şeyin asla gerçekleşmemesi gerektiğine o kadar çok ikna oluruz. Çoğunu bu koşullarda bulduğumuz vahşileri incelersek, insanoğlunun, daima bu ilkel durum içinde kalmak üzere yaratıldığını ve bu koşulun dünyanın gerçekten gençlik dönemi olduğunu, gerçekleştirilen bütün ilerlemelerin de görünürde bireylerin mükemmelleşmesi için atılmış adımlar olsa bile aslında türün yıpranmasını getirdiğini görürüz. Rousseau'nun aklındaki yazarlardan ilki Thomas Hobbes, 1588-1588. 1679 ve çok farklı bir betimleme yapmıştı. Hobbs. Buradan şu açıkça görülür ki insanlar hepsini birden korku altında tutacak genel bir güç olmadan yaşadıkları vakit savaş denilen o durumun içindedirler. Ve bu savaş herkesin herkese karşı savaşıdır. Böyle bir ortamda çalışmaya yer yoktur. Çünkü çalışmanın karşılığı belirsizdir. Ve dolayısıyla toprağın işlenmesine de yer yoktur. Ne denizcilik, ne deniz yoluyla ithal edilebilecek malların kullanılması, ne rahat yapılar, ne fazla güç gerektiren şeyleri kaldırmak ve taşımak için gereken şeyler, ne yeryüzü hakkında bilgi, ne zaman hesabı, ne sanat, ne yazı, ne de toplum vardır. Hepsinden kötüsü, hep şiddetli ölüm korkusu ve tehlikesi vardır. Ve insan hayatı yalnız yoksul, kötü, vahşi ve kısa sürer. Hops, bu cehennemsi varoluştan kaçabilmeleri için insanların özelliklerini egemen bir kişiye ya da meclise devretmesi gerektiğine inanıyordu. Söz konusu egemene de, yaratışının şafağındaki Yahve'nin Boyun eğdirdiği bir deniz canavarının İbranice ismi oluyor bu. Leviathan demiştir. Bu salon antropologlarının hangisinin, bu deyim tabii ki Pinker'e ait, bu salon antropologlarının hangisinin haklı olduğu pek çok açıdan önemlidir. Eğer insanlar soylu başkillerse o zaman hüküm süren bir Leviathan gereksiz olacaktır. Aslında insanların özel mülklerini devlete bildirmeye zorlayan Libya'dan aksi halde insanlar bu mülkleri paylaşabilirdi çünkü kontrol altında tutmak üzere taşerlandığı hırsı ve çatışmayı kendisi yaratmış olacaktı. Mutlu bir toplum bizim doğuştan gelen hakkımızdır. Bu konuda bizim yapmamız gereken de bu mutluluğun önüne, önüne geçen tüm kurumsal engelleri ortadan kaldırmaktır. Eğer bunun aksine İnsanların doğal yapılarında kötülük varsa umabileceğimiz en iyi şey polis ve ordu tarafından zorla dayatılmış sıkıntılı bir ateşkes halidir. Bu iki Kur'an özel yaşama dair imalara da sahiptir. Her çocuk bir vahşi olarak doğar örneğin yani uygarlaştırılmamıştır. Eğer vahşiler doğal olarak naziklerse çocuk büyütme meselesi altında Çocuklara kendi potansiyellerini ortaya çıkartma fırsatlarını sağlama meselesi vardır. Ve kötü insanlar da onları bozan toplumun bir ürünüdür. Ama eğer vahşilerin doğası kötüyse o zaman çocuk büyütme bir disiplin ve çatışma aralası demektir. Ayrıca kötü insanlar da yeterince evcilleştirilmemiş karanlık taraflarını sergileyen insanlardır. Felsefecilerin gerçekte yazdıkları şeyler ders kitaplarında onların düşüncelerini simbeleştiren kuramlardan her zaman daha karmaşıktır. Aslında Hobbes ve Russo'nun görüşleri birbirine fazla uzak değildi. Hobbes gibi Rousseau da vahşilerin yalnız yaşadıklarına, sevgi bağlarından veya sadakatten yoksun olduklarına, herhangi bir endüstrileri ya da sanata sahip olmadıklarına inanıyor ve elbette yanılıyordu. Ayrıca dillerinin dahi olmadığını söyleyerek Hobbes'ü bile aşmış olabilirler. olabilir. Hobbes ise Leviathan'ın toplu iradenin vücut bulması olarak e, tahayyül edildiğini söylüyor. Ve Leviathan'ı kelimenin tam anlamıyla bu şekilde resmedi, resmedi, resim ediyordu. Ki Leviathan bu giysi üstüne bir Tür toplum sözleşmesi sayesinde geçirmişti. da en ünlü çalışması olan Toplum Sözleşmesi adlı eserinde insanların çıkarlarını genel iradeye teslim etmelerini istemiştir. Değerli dostlar yine bir soluklanalım istiyorum. İkinci müzik aramızı verelim. Efendim, Denge Fever isimli topluluktan One Thousand Tears of Tarantula isimli parçayı çaldı bize Didem Hanım. Teşekkürler kendisine. Devam etmek istiyorum. Ee, devam etmek is tabii ki istiyorum ve ama e, hiçbir zaman nereye gideceğimiz ve sonuçta ne söyleyeceğimiz konusunda size söz veremiyorum. Çünkü gerçekten bu heyecan dolu entelektüel bir arayış ve en azından bunu çok özlü bir şekilde ve kapsamlı bir şekilde yazmış bir yazarın bizim çok iyi anlamamıza olanak verecek derecede başarılı çevirisiyle karşı karşıya olduğumuzda mutluluğumuz daha da artıyor. Modern psikoloji kuramının kökleri giriş niteliğindeki her ders kitabının belirttiği gibi John Locke ve diğer aydınlanma düşüncen düşünürlerine dayanır. Locke için boş sayfa kuramı kiliseye ve zalim hükümdarlara karşı başvurabileceği bir silahtı. Fakat 19. yüzyıla gelindiğinde 19. yüzyıla geldiğinde bu tehditler İngilizce konuşulan dünyada geçerliliğini yitirmişti. Locke'un entelektüel mirasçısı olan John Stuart Mill 1806-1873 boz sayfa psikolojisini bugün farkında olduğumuz siyasal kaygılara uygulayan belki de ilk kişiydi. Kadınların oy kullanma hakkını, zorunlu eğitimi ve aşağı sınıfların durumunu ileştirilmesini savunuyordu. Bu görüşü psikoloji ve felsefedeki duruşuyla etkileşim içindeydi. Otobiyografisinde bunu açıklamıştır. İnsan karakterinin belirgin ayrımlarının hepsinin doğuştan geldiğini esasında bunların değişmez olduğunu söylemek yönündeki güçlü eğilimin ayrıca ister bireyler ister cinsiyetler veya ırklar arasında olsun, bu farklardan çoğunun olasılığının da ötesinde doğal olarak koşullardaki farklılıklar yüzünden ortaya çıktığını gösteren çürütülemez kanıtların görmezden gelinmesinin, büyük toplumsal sorunların akılcı bir şekilde ele alınması için engel teşkil ettiğini ve insan gelişimine zincir vurduğunu uzun süredir düşünüyorum. Bu eğilim, Genelde tutucu çıkarlara uyduğu gibi insan kayıtsızlığına da öyle uyar ki, eğer köküne saldırılmazsa sezgisel felsefenin ılımlı biçimlerinin haklı bulduğu mesafenin daha ötesine taşınacağı da kesindir. Sezgisel felsefe sözüyle mil kıta Avrupa'sındaki aydınları kastediyordu. Bunlar diğer şeylerin yanı sıra, mantık kategorilerinin de doğuştan geldiği konusunda ısrarcıydı. Onların psikoloji kuramının köküne saldırıp bu kuramın tutucu toplumsal açılımları olduğunu düşündüğü şeyle çarp çarpışmak isteyen mil, çağrışımcılık denen öğrenme kuramını geliştirdi. Bu kuram, insan zekasında doğuştan sahip olunan hiçbir yapının olmadığını söyleyip zekayı açıklamaya çalışıyordu. Bu kurama göre boş sayfa üzerinde üzerine duyulardan gelen bilgilerle bir şeyler yazılır. O kadar. Lack bunlara ideler derken modern psikologlar özellikler der. Ardarda arda ortaya çıkan ideler örneğin bir elmanın kırmızılığı, yuvarlaklığı ve şekerli tadı birbirini çağrıştırır ve böylece böylece bir ide Ötekilerin de akla gelmesini sağlar. Dünyadaki benzer nesnelerde zihinde birbiriyle örtüşen ideleri harekete geçirir. Örneğin duyular birçok köpekle temas ettikten sonra bu hayvanların ortak özellikleri, postları, havlamaları, dört ayaklı olmaları vesaire bir araya gelip köpek kategorisini oluşturmaktadır. Kaldığımız buradan e, önümüzdeki programda devam etmek istiyorum değerli dostlar. E, çünkü e, paragraflar ve açıklamalar uzun, e, sizi daha fazla bir şey içine, e, e, yorgunluk içine sokmayayım. Bir sonraki programda bu programda söylediklerimizi özetleyerek kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize iyi ve mutlu günler diliyorum. Açık beyin. My brain Nöro felsefe, Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıda ve Hakan Gürbüz.